Sağdımız Bediüzzaman Hazretleri için onca çektiği sıkıntıya, yaşadığı bağdırıya rağmen asla yolundan dönmemiş, hep iman demiş, hizmet demiş, hep aynı noktaya parmak basmış buluyorsunuz Bizler ise çok defa şahsi ve dünyevi meselelere ufak bir takım zorluklara takılıp kalıyoruz. Onların bu derecedeki sadakatleri ısmarlaman insanlar olmalarından bizim olmayışımız da irademizin hakkını vermemekten mi kaynaklanıyor? Teşekkürler.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 Peygamberlerin altınları içerisinde isme sıfat vardır, masumdur. Fetaneti hep bu istikamette kullanmıştır ve mesajını sunmadan bir geriye durmamıştır. Mbiya İslam'a mahsus bu sıfat hamse diyelim, bu beş hususiyet, özellik aslında dinimi ve İslam'a hizmeti berukte eden herkes için çok önemlidir.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 ben o döneme tevbe ediyorum demiş, istifar ediyorum demiş. Aslında bizim açımızdan meseleye bakılacak olursa, o dönemde de alem İslam'ın kaderini düşünmüş. Ama bir devlet-i aliye var, yani imparatorluk gibi bir şey var. Bu imparatorluk çerçevesi içinde, imparatorluğun getirdiği hususiyetlere göre, o bünyede bulunan insanların durumları nazar itibarı alarak, İmparatorluğun mevcudiyetini de esas Nazar itibar alarak Bu dönemde öyle bir faaliyet içinde bulunmuş İçinde Kürd'ün Arap'ın, Acem'in, Laz'ın, Çerkez'in Rum'un, Bulgar'ın, Yunan'ın Bulunduğu bir devlet, kocaman bir devlet 11 milyon Safkan Türk var 250 milyon reaya ile tebaayla ile beraber insan var Şimdi böyle bir dönemde düşünürken insan herhalde işte Biraz da konjonktürel düşünme Öyle düşünmeye gerektirir onun için meşrutiyet yıllarında o adeta bu teşkilat-ı bir adamı gibi dolaşmış hep. işte o şeyi Şam'daki hudbesi de o esnada olmuş. Aynı zamanda şeyde aşiretlerle, kabilelerle görüşmeleri filan hep o döneme rastlar. O dönemde işi bir yönüyle kurtarmak için elinden gelen her şeyi yapmış.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 evet önemli bir şeydir ben gözlerim dolmuştur onu görünce şimdi o duruş çok önemlidir bana göre İçinizde varsa yani karakterinizde varsa bu tabi cibilliyet de önemli bir şey yani yani özel yaratılma sonra o yaratılmanın gelişmesi, inkişarlık karakter diyorsak şey varsa hep öyle durursunuz yani kendinize zıt bir tavır alamazsınız.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 bir insanda o karakter varsa, mütemadi olmaz. Onun için hemen doğrulmuş, hemen tevbe etmiş, kurtulmuş. Onun için hallaç ki, itaati Adem'den öğrenmek lazım. Orada bir ters bir şey söylüyor, sadakatı da şeytandan. Bildiğim bildiktir deme. Belki şöyle deseydi, daha iyi olurdu bana. İnadı şeytandan öğrenmek lazım. Çünkü inat, inadın da bir güzel yanı vardır. Hakta, sebatta diyoruz. Üstad'ın verdiği ölçüler içinde.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 birisinin kıpta damarını tahrik edeceğiniz yerde üst sobunuzu bilirsiniz siz yani. O ayrı mesele de. Fakat içiniz öyle bir kanaat taşımanız sizin için mahsuru sayılmaz. Çünkü orada büyük bir iddia yok. Mesih demiyorsunuz siz ona. Bütün vazifeleriyle mihdin şahsıdır da falan da demiyorsunuz. Siz ona şahsen sen işte o zassın filan deseniz günah girmezsiniz.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 Hatta o salet penayedi olduğu ölçüsünde irtidat değildir. Peki de bazılarında benimki daha iyidir yani, benimki daha güzeldir. Böyle biraz beni dinleseler daha yararlı olur falan gibi mülazalara bağlı. Her insanda düşünülebilecek şeylerdir. Haşa, Raşid Halifeler Efendilerimizi ben kimseyle mukayese etmek istemem. Ama Hz. Ali ile Hz. Osman Efendimiz radiyallahu anh'ıma ecmain, onlar bacanaktırlar. Fakat çok aralarında hürgür olurdu onların arasında. Böyle deyince siz Hakk'la bir şey düşünürsünüz. Hakk'ı arama hırgürüydü bunlar, iştihat hırgürüydü yani. Kendilerince işte, doğru budur, mülazasına bağlı bir şeydi. Hürgür demek bile doğru değil, haşa. Onlar, yüksek iştihattan ortaya koymak belki daha doğru, onu öyle tasih edelim. Öyleydi, öyle olabilir yani. Bu Hazreti Muga'nın çevresindeki insanlar arasında da o kadar şey olabilir ama fakat bu duruşu takdir etmemek mümkün değil. Değişik zamanlarda Sübeyrabad'dan Tayrı Mütlaka'ya kadar, onlar Hulusi Efendi'ye kadar. Hatta hatırlarsanız yani 85 senesinde Hulusi Efendi bir de küvete düşmüştü. Ayağında bir şey olmuştu. Ben de aranıyordum, sıkı aranıyordum. Mehmet Bey'le gitmiştik oraya. Son görüşüm olmuştu benim abim. Orada böyle biraz itaplı da bulundu. Dedim, abi kusura bakma dedim, ben arandığım için size bir şey bulaştırırım diye gelmiyorum dedim. Ne bulaştıracaksın dedi bana falan. Yani gel demek gibi bir şey yaptı. İşte son gidişimiz oldu, hacca gittik sonra. Saçtayken o vefat etti, makam cennet olsun Şimdi biz oturuyorduk orada Mehmet Bey ile. Bu Üstad Hazretleri diyor ki, hani, bende de bir lokka bal vardı diyor. Bütün şuuru Selase'de ben birer kaşık kardeşlerime de ikram ettim. Bakiyesi var, daha ne kadar devam eder bilemiyorum. O bal üstadımız vefat ettikten sonra kalmış. Düşünün bak 60 senesi, 85 senesi, 25 sene vefaya bakın. Getirdi kaşığın ucuyla bana dedi, bu üstadımızın o balı dedi. Ben vazmur dedi, ben yuttum onu ben tabii. ince hesabım yok, kaba hesaplı bir adamım.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 dünyayla uğraşma hedef gösteriliyorsa bu dinimizi Allah'ın izniyle insanların iktidar tablosunu gösterdiği hedeflere ulaştırmayı, gayeyi hayal edinmişsek şayet bizim kendi benliğimize bağlı hareket etmemiz mümkün değildir. Çünkü gayeyi hayal var. Ne nisyan var ne tenası var. E nelerin etrafında dönmenin alemi nedir yani? Buyuruyor ki insanların iktidar tablosu benim ismim güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır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 Evlendiği gün zifaf gecesi gelin duvaklı bakıyor böyle der ki Üstadımızın benim hizmetime ihtiyacı var ben burada ne yapıyorum böyle işte derlerdi yani 58-59'lu yıllarda dönmüş gelmiş şahadetlerini yanında o gelin hala duvaklı bekliyor derlerdi tercih önemli bakın şimdi ben demiyorum size işlerinizi bırakın çocuklarınızı bırakın fakat bir yerde çok önemli takdirlerde bulunmuş insanlar var yani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 Tabi ihtiyaçları gidermezsek açlık gibi, susuzluk gibi, dinlenme gibi, istirahat gibi onu yapamayız yani. Bunlar isterseniz bunları defi hacet kabilinden şeylerdir diyebilirsiniz. Ama asıl gayeye gelince ilahi kelimatullah'tır. Onun neticesi de rıza-i ilahidir. Namı celili Muhammed'in dünyanın dört bir yanında şehval açmasıdır. Başka gayemiz olmaz. Başka gayeye bağlanacak kadar Allah bizi deni yaratmamış. Ah seni takvime masar yaratmış, bir paye vermiş bize. Bu payenin gereği onu ona karşı ona sadakatle yerine getirmişler. O zatlar böyle hareket etmişler. O zatlarla beraber bulunmanın yolu onlar gibi davranmadan geçer.